Evet, gündem e, yine siyaset seçim Gündem siyaset, gündem, seçim. siyaset. E, Türkiye gündeminin e, en sıcak konusu 31 Mart yerel seçimleri sonrasında yaşadığımız süreç Malum İstanbul e, seçimleri İstanbul Büyükşehir e, Belediye Başkanlığı için e, Yüksek Seçim Kurulu tarafından tekrarlanması iptal edilerek 23 Haziran tarihinde tekrar yapılması e, üzerine bir karar alındı Ve tabi bunun e, farklı e, alanlarda farklı ...farklı biçimlerde yankıları oldu... ...elbette bunun bir takım... E, ...etkileri olacak... ...en başta da ekonomiye etkileri olacak... Tabii, ...zaten e, çok parlak gidiyordu... ...her şey... E, ...yani ironi olarak söylüyorum... Evet. E, ...daha da fazla... E, ...bu belirsizlik... ...bu e, siyasi istikrarsızlığın... ...ekonomide yaratacağı... E, ...finans piyasalarında yaratacağı... E, ...sorunlar da konuşuluyor elbette... ...bizde bugün... Tam da bu konuyu Evet malum bizim programımız bir ekoloji programı olduğu kadar aynı zamanda bir ekonomi programı. Bugün biraz daha ekonomi ağırlıklı bir program yapalım istedik ve son günlerde özellikle sosyal medyada bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vuran bir isimi ağırlayacağız birazdan programımızda. Marmara Kapital Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun e, Telefon hattımızda Haydar Bey günaydın Günaydın, günaydın. Merhabalar. Merhabalar Şimdi e, biz tabi finans piyasaları e, Sizi elbette tanıyor Uluslararası piyasalarda da tanınan Bilinen e, bir insansınız Geçtiğimiz günlerde Bloomberg e, TV'de e, yayınlanan Bir programda e, Çok e, sakin bir dille Bir e, açıklama yaptınız Size denildi ki e, Bütün bu seçim e, tekrar lanması sonrası e, piyasalar biraz e, karıştı. E, dolar ve euro'da e, çok ciddi artışlar gözlendi. 6 lira e, seviyesini geçti. 20 kuruş gibi bir e, değer kazandı dolar, Türk lirası Malum çok ciddi değer kaybediyor öteden beri. Borsa düştü. Türkiye'nin CDS'leri, risk primleri yine aynı şekilde çok ciddi seviyelerde seyrediyor. Size denildi ki bu ilk gün tepkisi mi? Piyasalar bunu nasıl nasıl normalleşir piyasalar diye bir soru yöneltildi. Siz de buna çok güzel bir cevap verdiniz. İsterseniz o cevapla başlayalım. Ondan sonra gerçekten piyasalar nasıl normalleşecek? bunu soralım size. Peki. Evet, buyurun lütfen. Vallahi orada verdiğim cevabı e, yani şöyle bir izlenim oluşturuyor sanki. Seçim yapılıyor fakat e, sonuçlar beğenilmeyince tekrar yapılıyor. Hani e, şimdi Türkiye'nin de dışında bir algısı var. Ne kadar da bu son yıllarda çok cedelense de bizim ülke olarak da belli bir kategoride yatırımcıların e, belli bir risk primiyle para koyduğu, yatırım yaptığı bir ülkeyiz. Avrupa'nın dibindeyiz. İyi, kötü bir demokrasimiz var. Çok başarılı bir özel sektörümüz var. Biraz daha Öğrenimiz... yüksek sesle devam edebilir Tabii. misiniz? Ee, çok başarılı bir özel e, sektörümüz var. E, yönetilen şirketlerimiz var. Yani kuvvetli bir ekonomimiz var. Büyük bir ekonomimiz var. 750 milyar dolarlık bir ekonomimiz var. Şimdi bunlara bakınca bizim e, yatırımcılar açısından e, yerleştirdiğimiz yer Farklı ama eğer biz diyorsak ki hayır biz bu kategoride değiliz ee, seçimler e, demokrasi bu konularla ilgili büyük soru işaretleri var o zaman yatırımcılar da Türkiye çok farklı değerlendirir o zaman hani kafa karışıklığını engellemek lazım diyebiliriz ki e, biz başka bir ülkeyiz bizde e, seçim sandık sonucu artık çalışmıyor. Veya işte seçim sonucunu iktidar partisi asla değiştirilemez. Hani hı hı. bunu net bir şekilde yatırımcılara böyle söylersek o zaman farkı olur. İstikrar e, istikrar elir Türkiye'ye. Ne parasını gelir sorusu var. Tabii yani eee evet. Suudi Arabistan'da istikrar var, Katar'da da var, Azerbaycan'da da var, Rusya'da da var, bir ülkede var. Bunların finans piyasaları da çalışıyor. E, borsaları da çalışıyor. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Hı hı. Ama nerede olduğunuzu göstermeniz lazım. Yani bu son yaşadığımız bu kadar seçim maalesef bizim kendi kendimize, kendi ekonomimizi bozmamızdan başka bir şey değil. Yani dolar bir buçuk liralarda sürünürken uzun yıllar bunu yapanlar dış güçler değil. Dolar altı ile veya gidince işte ekonomimize saldırı var. Çok gerçekçi inandırıcı değil. Eğer biz bu kadar seçim yapmasak, bu kadar harcama yapmasak. Ee, ne enflasyon buralara gelir ne döviz kuru buralara gelir e, ne de bu sıkıntıları yaşarız yani. Burada birkaç şey söylediniz aslında Haydar Bey. Sizin lafınızı kesiyorum ama devam edeceğiz. Zaten vaktimiz var. Ee, birinci siz demin söylediğiniz e, ülkeler saydığınız ülkeler yani bu çok tartışılan da bir şey. İlla ekonomik istikrar için demokrasi gerekir mi gerekmez mi diye ama evet. bu saydığınız ülkelerde hepsinde başta petrol olmak üzere bir takım büyük gelir kaynakları da var yani ekonominin kendini çevirmesi ve piyasalarda kendini var edebilmesi anlamda Türkiye bu anlamda da biraz farklı bir yerde yani tabii, tabii. o anlamda da belki bir ayrı yere aslında koyabiliriz aslında petrole sahip olmamamız bizim için bir avantaj bence Dem demokrasiyi zorlamak açısından diyorsunuz. Yani hem o açıdan Hı. hem de özel sektörün yani çaba göstermesi ülkeli, ülkenin ekonomisinin gelişmesi açısından eğer Oturduğumuz yerden petrol fışkırsaydı herhalde kimse evet. bir şey yapmazdı zaten. Evet zaten evet. söz konusu ülkelerde genelde de evet. e, böyle bir tablo var. E, bir de şöyle bir şey dediniz tam o sırada sözünüzü kestim. E, bu seçimlerin olması dediniz. Şimdi burada sadece e, seçimin iptali ve demokrasiye aykırılık ve yani hep e, bir sandık meşruiyeti her şeye rağmen Evet. Bütün demokrasideki kayıplara rağmen bundan bahsediliyordu ve e, açıkçası iktidar içinde e, işte dışarıya verilen manzara açısından da bakın işte ben kazanıyorum bu halk beni oyluyor e, demek gibi bir şey vardı. Ama siz aynı zamanda sadece bu seçim iptal ile ilgili değil çok fazla seçimin olmasının da e, çünkü sadece e, İstanbullular şu son iki senede dördüncü kez sandığa gidecek e, evet. yani evet. referandum. 24 e, Haziran, Haziran yerel evet. seçim ve tekrarla evet. birlikte. Evet. Yani evet. sizin dediğiniz şu mu? Onu da e, bir anlayalım. Bu sürekli seçim hali ki bu böyle devam ediyor. Uzun zamandır evet. devam. O bile başlı başına seçim iptalini ayrı olarak o bile başlı başına ekonomiye e, ve piyasalara etkiliyor. Bu mu? Hı. Yanlış mı anladım? Ke ke doğru. Kesinlikle doğru. Hı. Yani normal seyrinde seçimlerden bahsetmiyorum ben. Hı. Tabii ki demokrasi seçim olacak ama Hı. Biz şunu yapıyoruz. Koca bir ülkeye makas attırıyoruz. Hani böyle otoyollarda görürsünüz bazı arabalar böyle e, yüksek bir egzoz takar. E, Hı -hı. Abuk sabuk sağa girer, sola girer, çevirir, döner. Şimdi biz bu 82 milyonluk ülkeye, bu kadar büyük bir ekonomiye makas attırıyoruz. Evet. Yani evet. ne yapıyoruz? Ha babam sistem değişiyor, oluyor bu. Yani inanılmaz hareketler yaptırıyoruz. Tabii sallanıyor yani ülke. Evet. Ekonomide sallanıyor. Dolayısıyla bunu birazcık da bu çok seçim yapmamız, gereksiz yere seçim yapmamız, sistemi aşağıya çevirmemiz, yani bunların hepsinin yarattığı e, sonuçlar. Evet. E, aynı zamanda tabii bir takım harcamalar da e, çok artıyor. Mesela e, yanılıyorsam lütfen düzeltin. Hazine açı e, Nisan'da 14 milyar 254 milyon gibi bir, bir şey okudum e, bugün bir evet. şey vardı yani bir yandan da böyle bir ekonomiye ağır bir faturası da var çünkü devamlı olarak bir harcama yapılıyor doğru yani şunu şu örnekte de verebiliriz neden bu seçimlerin evet. bu harcamaları yol açtığını lütfen 2017'de hatırlarsanız kredi garanti fonuyla bankalara dendi ki kredi musluklarını açın Ödenmeyen kredilerin e, belli bir miktar hazine karşılayacak yani kredi garanti fonu. Arkasında hı hı. da hazine garantilediği de karşılayacaktı yani düşünün ki vergi ödeyenlerin parasıyla diyorsunuz ki ticari bankalara kredi verin, siz iş yapın. Karşı e, zararla karşılaşırsanız bunun bir miktarını sokaktaki vatandaş ödeyecek. Hı hı. Tabii bankalar bunu e, sevinçle işte karşıladı doğal olarak. Ve herkes sonuna kadar kredi musluğunu açtı. Ne kullandırabilirlerse kullandırdılar. Bir anda patladı ekonomi bunu yapmalarındaki sebep ne seçim vardı 2017'de Re, e, referandum vardı referandum vardı evet, 16 Nisan referandum referandum vardı. Var. referanduma evet. giderken e, her şey çok parlak olsun diye tamam ekonominin sıkıntıları olabilir kredi garanti fonu e, böyle bir hamlede de yapabilir bazı ülkeler de bunu yapıyor sadece Türkiye değil ama burada bunun arkasındaki yapılma motivi referandumdaki sonuçları etkilemeye yönelik ee, ekonomiyi olduğundan daha iyi göstermek amaçlı. Bu bir örnek. Hı hı. İkincisi çok yakın zamanda yaşadığımız şu belediye seçimlerinden evvel ee, son birkaç günde hatırlarsanız Denizli'de bir hareketlilik oldu. Evet. Yurt dışından işte bir yabancılar rapor yazmış vesaire i̇şte hı hı. swap piyasası şu bu. Ee, orada hemen bir müdahaleye girişildi. Yani seçim gününü iyi de dolar kuruyla geçirmek amacıyla suni bir müdahalede bulundu. Merkez evet. Bankası bazı kararlar aldı. E, bu da gene bir aslında bakarsanız popülist yaklaşım. Niye? Evet. Seçim olduğu için. E ne oldu? Seçim bitti bir şey değişmedi. Olduğumuz Hı -hı. yerden daha kötü bir noktaya geldik. Yani özetlersek evet bu gereksiz seçimler ister istemez popülist politikaları yol açtı ve biz bunun cezasını enflasyon olarak ödüyoruz. Yani Hı -hı. eğer bu trend değişmezse böyle gitmeye devam ederse biz bir seçim, o seçim, bu seçim erken Hı -hı. seçim böyle devam edersek korkarım AKP Türkiye'yi devre aldığı zamandaki enflasyon rakamına geri döner. 2001-2002 yılında ne kaç lirası? Ne kadardı hatırlatalım? 60'larda mıydı? Hı -hı. Yani illerde miydi hatırlamıyorum evet, ama evet. aldıkları yerde bırakmak durumunda kalırlar. Çünkü evet. e, bu işin git, yani para basarsınız nasıl açık biz basıyoruz. Hı -hı. Sorun değil. Kamu bankaları kredi verir, Kredi musluğu açarsınız. Onu affedersiniz. Vergi affı getiririz. Bunları yapar, yapar Hı -hı. yaparız. Ama sonunda bunlar yolsu elektrik olarak Enflasyon olarak döner Herkesin hayatı da enflasyona e, e, İşte kira kontratımız yenilendi Enflasyon kadar arttı el. Seneye bu 30 olursa 30 artacak Maaş zamları maalesef tam enflasyon kadar Olmuyor ama A'dan Z'ye neredeyse Bütün ekonomi enflasyon endeksi. Yani böyle bir sarmalın içine giriyoruz. Evet. Peki ben size şunu sormak istiyorum esas olarak. Hep öteden beri söylenen bir şey. Türkiye ekonomisi evet belli bir seviyeye kadar sanayiyle üretimle belli bir noktaya geldi. Fakat esas itibariyle bu ekonominin Olmazsa olmaz dinamiklerinden bir tanesi sıcak para. Sıcak parayı getiren kim? Uluslararası yatırımcılar. Şimdi son birkaç ayda bakıyoruz sürekli yatırımcı endişelerinden bahsediliyor ki bunu farklı farklı kurumlar dile getiriyor. Gerek özel bir takım yapılar gerekse bir takım işte Avrupa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi yapılar özel başka bir takım kuruluşlar, bankalar, finansal yapılar hep bu yatırımcı endişesinden bahsediyor, ekstra belirsizliklerden bahsediyor. Bundan sonrası için Türkiye'yi nasıl bir tablo bekliyor? Şimdi bu bahsettiğimiz enflasyon, büyüme rakamları bütün uluslararası kuruluşlar aşağı yönlü revize ettiler. Türkiye zaten bir resesyon içerisinde 2018'in son çeyreği itibariyle ve ilk çeyrekte de yine resesyon gelmesi bekleniyor. Bütün bu atmosfer içerisinde yatırımcıların da TL pozisyonlarını boşalttığı işte Türkiye'den gitmek istediği ve buraya belki de bir süre uğramak istemediği yönünde uluslararası medyadan haberler görüyoruz. Kuruluşlardan açıklamalar görüyoruz. Bütün bu atmosfer içerisinde ne olacak? Yani bu sıcak para gelmezse böyle bir dolaşım olmazsa herkes Türkiye'ye sırtını dönerse bizi nasıl günler bekler? Yani olacak olan şu Türk lirası değer kaybeder. Daha fazla değer kaybeder. Yani bunu yaşıyoruz. Şimdi ekonomiyi soğutmak lazım. Yani küçülmek gerekiyorsa küçülmemiz lazım bir süre. Hı -hı. Tüketimin durması lazım. Duracaksa Hı -hı. duracak bir süre. Türk lirası değer kaybedecek. Türkiye dinamiklerle kendine gelmeye çalışacak Hı. ama bir taraftan e, pedala basıp durdurmaya çalışırken arabayı sağ ayağınızda da gaza basarsanız o zaman bir karmaşa çıkıyor yani biraz durumumuz şu anda bu ya bir taraftan küçülmemiz lazım ee, ihracat yapmamız lazım ee, rekabetçiliğimizi artırmamız lazım ki döviz kurunun derka etmesi bu açıdan hani faydalı işte turizme çok iyi ihracatçılara çok iyi ama öteki taraftan da işte kamu bankalarının hala kredi musluklarını açmaları hı hı. Hala giymeye böyle sumi bir şekilde müdahale etmeye çalışmak Tüketim artırmaya ya Bunları bir süre sakinleştirmemiz lazım ki Ekonomi kendi kendine dengelerini bulsun Ondan sonra zaten evet. Türkiye kendi dinamikleriyle büyüyecektir Yani bunun şeyi yok çünkü 80 milyon nüfus var İnsanlar evde alacak, araba da alacak Yemek de yiyecek, de, evet. sonra gidecek Yani şansımız bizim nüfusumuz Büyük ekonomi olmamız, Yunanistan gibi değiliz ee, taşta yeni oturacak Yabancı yatırımcı açısından gelince yani hı hı. Yabancı yatırımcı tamam bugün çıkabilir Yarın da gelebilir Şimdi bakın dünyada en büyük faiz Yani ülkeleri biz en yukarıdaki listedeyiz Yani bu kadar faizde tabii bir yerde Şimdi faiz daha da artarsa Orada da yabancı diyebilir yani ne olursa olsun Sistem, sistem, demokrasi falan filan Ben paramı %30 hı hı. kazanıyorum Dünyanın neresinde %30 olabilirim ki Elif evet. size hı hı. alır gelirim de Tekrar gelebilir yani sıcak para girer çıkar. Bunlar hani kısa vadeli şeyler ama tabi uzun vadede işte hep konuşulan yapısal reformlar yapılsın. işte ekonomiyi daha sağlıklı büyüsün vesaire Yani ama her şeyin başı siyasal istikrara birazcık dayanıyor. Yani o konuda dikkat etmemiz lazım. Ondan sonrasına Evet Peki herkesin merak ettiği soruyu soralım. Türkiye IMF ile yeni bir anlaşma yapar mı? Valla şu aşamada beklemiyorum ben. Şu aşamada hükümetin de böyle çok bunu gönüllü olacağını düşünmüyorum ama tabii ki şey biliyoruz yani şartlara göre her şey değişebiliyor. Ak denen şey ertesi gün kara olabilir. O yüzden onunla ilgili bir yorum yapamayacağım. Hı hı. Yani Türkiye IMF ile anlaşma hı hı. yapmadan da işleri yolunu koyabilir. Yani hı hı. o da çok hoş bir şey değil aslında. Evet evet değil, tabii ki. Gidip orada anlaşma yaptığınızda size bir sürü kısıtlama getirecek. Gidip ha baba onlara hesap vereceksiniz. Yani. Tabi alınabilir borçta alınabilir bir program bütün olayların için kredibilite Hı -hı. Ha, IMF ile e, bu sizi denetleyecek artık yani yatırımcıya böyle bir şey söylemek ayıp yani Hı -hı. Hani ben yanlışım ben yanlış yapıyorum Hı -hı. E, kendimi kontrol edemiyorum bak bu beni denetleyecek artık bunun onayıyla beraber siz de bize gelin demek gibi bir şey bu. Evet. Evet. Peki size e, bu biraz kişisel de bir merak ama herkesi de ilgilendiriyordur diye düşünüyorum. Siz şu son birkaç gündür hani yabancılarla konuştuğunuzda ya da o, işte bir takım e, uluslararası gazeteler okuduğunuz, yani Türkiye'deki bu seçim iptali e, e, ekonomistlerin yüzünden ne diyorlar? Yani onların algılaması birazcık zor oluyordur diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Vallahi yani ben bir iki yatırımcı ile konuştum Hı -hı. çok negatif algılıyorlar yani hoş bir tabii. şey değil bu Türkiye için diyorlar. Tabii. Yani yirmi çözelene kadar biz bir, bir, bir belirsizlik daha aldık kendi kendimize. Yani inşallah o sandık sonucu sağlıklı bir şekilde çıkar evet. ee, ve hani e, yolumuza bir şekilde devam ederiz ama bu tabii negatif bir şey oluşturdu. Evet e, Şöyle de bir şey görüyoruz. Yani e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zaten bu seçim iptali'nin e, belirlenmesinden hemen sonra e, yaptığı konuşmada zaten bu hani piyasalardaki e, durumla birlikte e, bunu da buna da değindi ve yine. E, ekonomik bir sabotaj olduğunu hı hı. E, söyledi ki yerel seçimlerden önce de daha ziyade ama şey daha önce de mesela dolar meselesinde yani rahip Branson krizi üzerinden e, de bir açıklama yapıldı ve bu hep o e, yani iktidarın e, desteklediği kontrol ettiği medyada da zaten devamlı böyle bir e, ekonomik açısı, açıdan da Türkiye'ye bir darbe yapmaya e, ...çalışıyorlar algısı. Evet. Şimdi e, önümüzdeki süreçte... ...benzer bir şeyi... E, yani ...bu tabloda da devam ettireceğini... ...düşünüyor musunuz? Cumhurbaşkanının... E, ...ve AKP ve MHP'li... E, ...politikacıların... ...yahut e, ne, ne yapabilirler? Yani biraz daha... ...toparlamak adına söyleyelim. Yani bu tabloda... E, ...devam edileceği kanaatindeyim. Çünkü e, bu tablo... ...çok e, su götürür bir tablo. Yani... Hı -hı. Belli bir eğitim seviyesinin altında olan çok yakından takip etmeyen insanların milliyetçilik duygularını kabartıp bunu öne sürmek birçok ülkede işe yaradı. Bizde de bu yapılıyor yani sabotaj falan filan değil. Yani kendi kendimize mi seçimi bize başkaları mı iptal ettiriyor? Yani kazanmış bir seçimi ya da işte dört kere seçimi başkasını yaptırıyor sistemi başkasını değiştirtiyor. Yani yurt dışı ile sabotajla falan bunun alakası yok. Türkiye parladığı zaman sabotaj yapmadılar şimdi mi yapıyorlar? 2007'de Türkiye dünyanın yıldızıydı. Evet. Yabancı yatırımcılar buraya gelip milyarlarca duvar verip bankaları satın alıyordu. Bugün o satın aldıkları fiyatların onda birine bile yüzleri bakmıyorlar. Yani bu bu bu sadece böyle e, basit niyetli e, şeyleriyle ancak halkı etkilemeye yönelik bir açıklama olduğu diye düşünüyorum. Sabotaş falan değil. Yani kimse bizi etkileyemez. Kendi kendimize bunu yapıyoruz. O yüzden çözümü de kendi kendimize düzeltmemiz lazım. Evet, eskiden tabii bir de yani özellikle Ali Babacan'ın ekonomi yönetimini götürdüğü yıllarda hem kendisinin uluslararası piyasalarda ve siyasette bir kredibilitesi vardı Mehmet Şimşek Keza öyle. Fakat şimdi burada da bir profil değişikliği var ve herhalde hem siyaseten hem ekonomik olarak mevcut e, ekonomi yönetiminin yani Berat Albayrak yönetimindeki e, ekonomi kadrolarının da e, uluslararası piyasalarda e, güvenilirliği mi yok, itibarı mı yok, e, o açıdan e, baktığımızda Türkiye e, nasıl görünüyor? Yani bu reform paketinin e, boş çıkması, e, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili e, çok net açıklamaların gelmemiş olması herhalde bunların da etkisi var değil mi şu an yaşadığımız e, süreçte? Var o internet, son hükümet internet kuruluşundan sonra piyasalarda bunun fiyatlanmasını gördük zaten döviz kılığında ve borsada. Yani öyle bazı endişeler oldu. Hani burada Berat Albayrak kendisi eğitim olarak, tecrübe olarak bu konuda yeterli bir insan olur olmaz bunu tartışmıyorum. Ama dışarıdan bakılınca tabii maalesef aileden olması, damat olması bir on yolda bir kere bakılmasını sağlıyor. Yani e, onu da aşmak zor. Evet. Kim olursa olsun. Maalesef yani. E, dünyanın en basılı günü sonu da hı hı. E, Böyle bir e, şeyle karşılaşabilirsiniz. Üniversite. Bunu söylerken tabii şunu da unutmayalım. E, koskoca Amerika'ya bakıyorsunuz. <gülüyor> Orada da benzer şey var. Yani, var yani. <gülüyor> şey, Orada da bir damat bakası yani. Var, evet. yani, yani çok önemli bir şey değil. Ama evet. Evet, evet. E, peki e, şunu soralım yani siz e, esas olarak tabii e, biraz ekonomiyi e, küçültmek gerektiğini harcamaların azaltılması gerektiğini söylediniz ilk yapılması gereken adım olarak. E, şimdi e, resmi olmayan e, rakamlarla 5 milyonlar e, seviyesinde bir işsizlikten bahsediyoruz büyümede yine aynı şekilde bir e, gerileme. Ee, söz konusu eksi büyüme <gülüyor> ee, iktidarın e, tanımıyla söyleyelim. E, bu enflasyon yükseliyor. Gıda enflasyonunda aşağı çekilemeyen bir e, katılık e, söz konusu. Harcamaları kıstıktan sonra ki bunu şu anda böyle sürekli seçim atmosferinde olan bir ülkede e, zor görüyoruz ama Haziran sonrası. E, evet, evet. Yani bununla birlikte başka atılması gereken Adımların ne olması gerektiğini e, düşünüyorsunuz? Şimdi birincisi e, sosyal medyada benimle ilgili e, ekonomist e, yazıyorlar. Ben ekonomist değilim aslında. Yani ekonomist çok değerli ekonomistlerimiz var. Onlara e, saygısızlık etmeyin. Ben işletme okudum. Ne iktisat ne ekonomi okudum. İşletme hı hı. biliyorsunuz biraz ondan biraz bundan böyle karışık bir şey. Evet. <gülüyor> o yüzden böyle ekonomiyle ilgili çok fazla e, şey yaparken kendimi rahatsız hissediyorum. Yani e, şunu söyleyebiliriz. Hani enflasyon şu anda problemimiz. Değil mi? Enflasyonu evet. da yani dünyada bunun şey, çetesi belli. Sıkı para politikası uygulanması lazım. Evet. E, harcamaları kısmak. E, kama maliyesini kontrol altına almak özellikle. E, ve yani parayı kısmak lazım. Başka türlü enflasyonu indirmenin şeyi yok. Yani faiz artırmak gerekiyorsa bir süre faiz artıracaksınız. Ondan evet. sonra soğuyacak her şey. Enflasyon Kafasını aşağıya doğru kıracak, bunu yatırımcılar da görecek, insanlar da görecek. Ve gelecek enflasyon beklentileri aşağı yönlü olacak, yukarı yönlü değil. Bundan evet. sonra yavaş yavaş işler yönlü Ama burada dediğim gibi verilen mesaj ve bunun nasıl uygulandığı ile ilgili soru işareti olmaması lazım. Evet. Yeniden güveni tesis etmek aslında yapılacaklar belli ama... Buna ne kadar hazır bir iktidar var karşımızda? Ne kadarını yapmak istiyor? Tasarruf, evet yani esas mesele bu. Tasarruf diyoruz ama görüyoruz özellikle belediyeler eliyle. Yapılan harcamalar, harcamalar ve maalesef bu ortaya çıkan bir takım işte yandaş vakıflara, derneklere, belediyeler eliyle aktarılan kaynaklar gibi aslında sadece kamunun yaptığı harcamalar dışında başka bir takım mekanizmaların da kurulmuş ve işletiliyor olması da herhalde bizim en baş sıkıntılarımızın arasında yer alıyor. Evet yani bu e, hesap verilebilir şeffaflık, evet. denetim bu konularda sıkıntı olunca tabii bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet evet. programda sonuna, sonuna geldik, geldik. <gülüyor> e, yayına katıldığınız için de çok teşekkür ederiz Haydar Hocun. Ben e, teşekkür e, ederim. Dediniz. Evet e, şimdi siz e, geçen gün yaptığınız bu konuşmadan sonra Sözcü Gazetesi'ne sanıyorum bir Demet'cim vermişsiniz. Evet. evet. Şimdi konuşmayacağım da ne zaman konuşacağım diye. Aslında evet. sizi de bu cesaretinizden dolayı kutlayalım ve başarılar dileyelim. Olun, Bundan sonraki ederim. iş yaşamınızda. Mersi. Evet. Evet e, bu hafta ekonomi ekolojide e, biraz daha ekonomi ağırlıklı finans piyasaları ağırlıklı konuşmaya çalıştık Ama seçim tekrar seçim ve tabi e, bunun etkisi ekonomi evet, etkisi, etkisi ve genel anlamda da bir e, toparlama yaptı Marmara Kapital'in yönetim kurulu başkanı, başkanı Haydar Acun, Acun. Evet e, bu haftada programımızın sonuna geldik haftaya görüşmek üzere Görüşmek üzere